Muhammed bin Merzuk Etdijani, 40 hadiste La ilahi illallah fazileti ve hakikati. Takriz El eş şey Salih Bin Fevzan Bin Abdullah El Fevzan. Kitabımız, Bismillah diye başlıyorum. La ilahi illallah kula farz olan şeylerin ilkidir. Birinci hadis. Abdullah İbni Abbas anhu anhuma şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e göndereceği zaman ona şunları söyledi. Muhakkak ki sen ehli kitaptan olan bir kavme gidiyorsun. Onları kendisine davet edeceğin şeylerin ilki La ilahe illallah'a şehadet etmek bir rivayette Allah'ı tevhid etmek diğer bir rivayette Allah azze ve celle'ye ibadet etmek olsun. Eğer bu hususta sana itaat ederlerse Allah'ın üzerlerine her bir gün ve gecede beş vakit namazı farz kıldığını bildir. Bu hususta da sana itaat ederlerse Allah'ın onlara zenginlerden zenginliklerinden alınıp fakirlerine verilmek üzere zekatı farz kıldığını bildir. Eğer bu hususta da sana itaat ederlerse mallarının en değerlilerini almaktan sakın zulmü uğramış kimsenin bedduasından da korun. Çünkü onun ile Allah arasında hicap yoktur. Bu hadisi Buhari ve Müslüm rivayet etmişlerdir. Bu hadis pek çok faydalara delalet etmektedir. 1- La ilahe illallah'ın fazileti ve onun kula farz kılınan şeylerin ilki olduğu. 2- Davetini öncelikle ne ile başlaması gerektiği hakkında davetçiye vacip olanın beyanı o da la ilahe illallah şehadetidir. 3- la ilah illallah'ın anlamının beyanı bu da Allah'ın ibadetler ile birlenmesidir 4 la ilahe illallah'ı ikrar etmenin bütün amellerin kabul şartı olduğu 5 5 vakit namazın fazileti 6 zekatın fazileti zekat pek çok şerî naslarda namaz ve tevhid ile birlikte zikredilmiştir 7 zekatın harcanacağı yerlerden birinin zikri Bunlar fakirlerdir. 8- Bir belde halkının zekatına o beldenin fakirlerinin başkalarından daha layık olduğuna işaret. 9- Aldatmaktan ve mallarının değerlesini almaktan uzak olmasında İslam şeriatinin adaleti. 10- Zulümden ve mazlumun beddaasından korkutup sakındırmak. La ilahe illallah. A. Davet ve onun başarı ve mutluluk yolu olduğu. ikinci hadis. Eşas İbni Yuslim yoluyla şöyle rivayet edilmiştir. Eşas dedi ki, bana Malik İbni Kinane kabilesinden yaşlı bir adam şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi zil mecaz panayırında görmüştüm. İnsanların arasında dolaşıyor ve şöyle diyordu. La ilahe illallah deyin. Başarı ve mutluluğa erin. Bu hadise İmam Ahmet, Ahmet rivayet etmiş, Heysemi ravileri, Sahih ravileridir demiştir. Ee, Zilmecaz, e, Zilmecaz, bu cahiliye döneminde kurulan büyük çarşılardan biriydi. Arafat'ta kurulur, Zilhiç ayının ilk gününden, Tevriye günü denilen 8. kına kadar devam ederdi. Bu hadiste pek çok faydalar vardır. Bir, La ilahe illallah davet, 2. La ilahe illallah dünyada ve ahirette başarı ve mutluluğun sebebidir. 3. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in tevhid davet hususuna çabası, 4. insanlara nasihatte bulunmanın, çarşı ve pazarlar gibi toplanma yerlerinde onları irşad etmenin müstehaplığı. 3. hadis La ilahe illallah katlerin hidayetinin sebebidir. Ata İbni Yasar şöyle anlatmıştır. Biz Abdullah İbni Amr İbni As'a kavuştuk. Bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tevrat'taki sıfatlarından haber ver dedim. Şöyle anlattı. Evet, vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da vasıflandırıldığı sıfatların bazısıyla Tevrat'ta da vasıflandırılmıştır. Ey Nebi muhakkak ki biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı ve ümmiler için bir koruyucu olarak gönderdik. Sen benim kulum ve Resulümsün. Seni mütevekkil olarak isimlendirdim. Bu peygamber kötü huylu, katı kalpli ve çarşılarda bağırıp çağıran bir kimse değildir. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez. Kötülüğü ancak af ve bağışlamayla karşılar. Allah onunla haktan sapmış bir milleti La ilahe illallah demeleri sebebiyle doğrultmadıkça ve bunu kelime ile kör olan gözleri, sağır olan kulakları, Kapalı olan kalpleri açmadıkça onun canını almayacaktır. Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir. Bu hadiste pek çok faydalar vardır. 1- Tevrat gibi önceki kitaplarda zikrinin geçmesinden dolayı Nevi sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin tasdiki Hiçbir peygamber yoktur ki kavmine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi haber vermesin. 2- Nevi sallallahu aleyhi ve sellemin basıplarının zikri Şöyle ki o, Rabbinin Resulü, ümmeti üzerine şahit, her türlü hayrın müjdeleyicisi, her şeylere karşı uyarıcıdır. Ümmetinin ümmilerini ki bunlar kendi kavmidir, sapıklık ve aşırılıktan koruyucu ve himaye edicidir. Bunu da onları tevhide davet edip şirkten kurtararak, Allah'a sadık tevekkülünü ortaya koyarak, kötü huyluluktan, katı kalplilikten ve çarşılarda bağırıp çağıran olmaktan uzak, yüksek edebiyle kötülüklere karşı af ve bağışlama ile muamele ederek gerçekleştirmiştir. 3- Nevi salalar hali ve sellemde kul ve rasul vasıflarının birleşmiş olduğu, bu da onun hakkında risaletini itiraf etmeyerek tefrite düşenleri ve haddi aşarak onu abdı iken mabut olarak görüp ifraata gidenleri reddetmektedir. Evet, o bir kuldur, kendisine ibadet edilemez. Ve o bir Resuldür, yalanlanmaz ancak itaat ve ittiba edilir. 4- Tevhid, kalplerin ve diğer organların salahıdır. 5- nevi sallallahu aleyhi ve sellemin ölümünün zikri. Allah onu kendisiyle dinini kemale erdirmedikçe vefat ettirmemiştir. Yüce Allah şöyle buyurur. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'dan hoşnut oldum. El-Mai'de üçüncü. Dördüncü hadis. La ilahe illallah, iman mertebelerinin en yükseğidir. Ebu Hurayra radiyallahu anhu şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İman yetmiş kusur veya altmış kusur şubedir. Bu şubelerin en üstünü, La İlahe illallah sözü en altı eziyet veren şeyleri yollardan gidermektedir. hayat imandan bir şubedir. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu lafız Müslim'e aittir. Bu hadiste pek çok faydalar vardır. Bir La İlahe illallahın fazileti ve onun din mertebelerinin en yüksek olduğu Nitekim Muaz hadisine şöyle gelmiştir. İşin başı İslam'dır. Yani la ilaha illallah'ın anlamını gerçekleştirmek ve tevhiddir. 2. İman şubelerinin ne kadar olduğunun zikri ve imanın hasletlerinin çokluğu. 3. Şubeler arasında fazilet farkı bulunduğu. 4. Bu şubelerden bazısı kavli, bazısı ameli, bazıısı da itikadidir. Bu da imanın söz, amel ve itikattan oluştuğuna dair Ehl-i sünnetin delillerindendir. La ilahi illallah sözü, buyruğu kavlin delilidir. Eziyet veren şeyleri yollardan gidermek, buyruğu amelin delilidir. Hayada imandan bir şubedir, buyruğu itikadın, kalbin, amelin ve sözünün delilidir. 5- Yoldan eziyet veren şeyleri kaldırmanın fazileti. Bunun hakkında teşvik edici daha pek çok hadisler varit olmuştur. 6- Hayanın fazileti. Burada murad edilen haya, haramları işlemekten ve Allah'ın emirlerini terk etmekten alıkoyan utanma duygusudur. Batıla karşı susmak ve hakkı talep etmeyi terk etmek ise korkaklık ve zillettir. İlim ehlinden bazıları, iki vahiyden, Kur'an ve sünnetten, bu şubeleri tespit edip çıkartmak ve saymak için gayret sarf etmişler, teliflerde bulunmuşlardır. Bu teliflerin en meşhuru, El-Hafız Bey-Haki Rahim e, Rahimehullah'ın şu Abul İman isimli eseridir. Beşinci hadis La ilahe illallah imanın artmasının ve yenilenmesinin sebebidir. Ebu Hurayre radiyallahu an şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmanlarınızı yenileyiniz. Ya Resulallah İmanlarımızı nasıl yenileyelim denilince şöyle buyurdu. La ilahe illallah sözünü söylemeyi çoğaltın. Bu hadisi İmam Ahmet ve Tebarani rivayet etmişler. Hesem'i Ahmet ravileri sikadır demiştir. Bu hadiste pek çok faydalar vardır. Bir iman artar ve eksilir. Bu ehl-i sünnetin akidesindendir taatler ile artar masiyetleriyle ile eksilir. 2- Çeşitli taatlerle imanı artırmaya üstlenmeye teşvik. 3- Kendisiyle imanın yenileceği şeylerin en üstününün, La ilahe illallah zikri olduğunun beyanı, tevhidi, faziletini ve ehemmiyetini hatırlatan her şey bu zikirde dahildir. 4- La ilahe illallahın imanın artmasına sebep olması. Kul, ile Rab'bi arasındaki bağı kuvvetlendirmesinden dolayıdır. Bu da kişinin la ilahe illallah'ın anlamını ve hakikatini bilmesiyle gerçekleşir. Bu kelimenin anlamı Allah'tan başka hak mabut yoktur demek ve Allah'ı rububiyet, uluhiyet, kemal ve cemal sıfatları ile birlemektir. Müminin bunu iyice kavrayıp aklında bulundurduğunda veya unutma ve gaflet sonrası hatırladığında Allah'ı hakkıyla takdir eder Ona isyan etmez Emrini muhalefette bulunmaz Kişi Rabbinden uzaklaştıkça Allah'ın kadri kalbinde eksilir Bundan dolayı kafirler Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemiyorlar Ve böylece emrini muhalefet ediyorlardı Yüce Allah şöyle buyuruyor Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler Enam suresi 91 Öyleyse tevhidi hatırlayıp hatırlatmak ve onunla amel etmek, imanı kuvvetlendiren ve günahlardan uzaklaştıran en büyük sebeptir. 6. Hadis La ilahe illallah ehlinin kanı, malı dokunulmazdır. Ebu Hurayra radiyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. La ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla savaşmam emredildi. Her kim la ilahe illallah derse, onun hakkı müstesna olmak üzere, malını ve canını benden korumuş olur, hesabı Allah'a kalır. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Bu hadiste pek çok faydalar vardır. La ilahe illallah şehadetini yüceltmek uğrunda cihat etmenin meşruiyeti, meşruiyeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi kendi yanından getirmemiştir. Şeriat ona Rabbinden gelmiştir. Bunu emredildi buyruğundan anlayabiliriz. Cihadın maksadının ne olduğunun beyanı, cihadın maksadı kan dökmek ya da devlet kurmak değil, La ilahe illallahın haklarını yerine getirmektir. Kanların ve malların dokunulmazlığının neyle mümkün olduğunun zikri bu da bu kelimenin söylenmesidir. La ilahe illallahın kalp ile yakin edilmeksizin sadece dil ile telaffuz edilmesi yeterli değildir. La ilahe illallahın kendisiyle birlikte kaçınılmaz olarak yerine getirilmesi gereken hakları vardır. Namaz ve zekat bunlardandır. Nitekim İbni Umer radıyallahu anh Hadisine şöyle gelmiştir, La ilahe illallah ve Muhammedur Resulullah'a şahadet edinceye namazı ikame edip zekat verinceye dek insanlarla savaşmam emredildi Buhari ve Müslim. Küfre götüren kavli, ameli veya itikadi şeylerden herhangi birini işleyerek onu bozan kişiden La ilahe illallah'ın sağladığı dokunulmazlık kalkar, yine kanını mübah kılacak Kısası, git, e, kısası gerektirici bir şey yapması yahut şer'i cezayı hak ettirecek bir fiil işlemesi ile de dokunulmazlığı kalkar. Müslümanın kanının, malının ve şerefinin dokunulmazlığı ve bunlardan hiçbir şeyin hak ile olması müstesna, mübah olamayacağı. 7. Hadis La ilahi illallah sözünün geçerliliğinin Allah'tan başka bütün ibadet edilenleri reddetmek ile kayıtlandığının beyanı. Ebu Malik babasından şöyle dediğini nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Her kim la ilahi illallah der ve Allah'tan başka tüm ibadet edilenleri reddederse onun malı ve kanı dokunulmazdır. Hesabı ise Allah'a kalmıştır. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Bu hadiste pek çok faydalar vardır. La ilahe illallah ile kan ve mal korunmuşluğunun sağlanacağı, Allah'tan başka ibadet edileni kalple, dille ve fiiller ile reddetmedikçe, La ilahe illallah'ı dille söylemenin yetersizliği, Böylelikle bu kelimenin sadece dille söylenmesinin İslam'a giriş veya kişinin İslam'ın sabit olması için yeterli olduğunu zanneden aldanmışların hatası ortaya çıkmaktadır. Kişinin Müslümanlığı ancak bu kelimenin iki rükununu gerçekleştirdiği zaman mümkün olabilir. Bu iki rükün ise bir ispat, iki nefidir. İbadeti tek başına Allah için ispat etmek ve ondan başkasından ibadetin nefih etmek. Bu kelimeye bağlılık ancak böylelikle gerçekleşir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Her kim tavuğu küfreder, Allah'a iman ederse, işte o kopmak bilmeyen, sapasağlam kulpa yapışmıştır. Bakara suresi, İbni Kesir Rahimallah bu ayetin tefsirinde şöyle der. Yani, her kim endat, efsan ve şeytanın ibadetine çağırdığı Allah'tan başka ibadet edilenlerin hepsinden sıyrılır, Allah'ı birler, yalnız O'na ibadet eder ve La İlahe illallah şahadette bulunursa, işte o kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Kopmak bilmeyen sapasağlam kulp ise El-Urvetül Vuska Said İbni Cubeyr, dahak ve başkalarından da varit olduğu gibi La ilahe illallah sözüdür 8. hadis La ilahe illallah ikame etmek uğruna cihat etmenin meşhuriyetini beyan Abdullah İbni Umer radiyallahu anhuma şöyle anlatmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu La ilahe illallah diyerek ona hiçbir şeye ortak koşmadan, yalnızca Allah'a ibadet etsinler diye kıyametin hemen öncesinde kılıç ile gönderildim. Bu hadisi İmam Ahved rivayet etmiştir. El Elbani hadisinin sahih olduğunu belirtmiştir. Bu hadiste de pek çok faydalar vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğuna işaret edilmiştir. Bunu kıyametin hemen öncesinde buyruğundan anlamaktayız. Kıyametin yaklaştığına da işaret edilmiştir. Bunu da yine kıyametin hemen öncesinde buyruğundan anlamaktayız. Nitekim sahih bir hadiste Resul sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim gönderilişim ile kıyamet işte şu ikisi gibidir. Bunu söylerken orta parmağı ile yani işaret parmağını gösteriyordu. Buhari ve Müslim. Şer'i şartları oluştuğu zaman cihadın meşrûyeti, ibadetin bir ve tek olan Allah, Subhanhu'yu, onunla birlemek ve ona şirk koşmamak ile tefsir edilmesi, ibadet, tevhid, şirkin nefyi ve la ilah illallah kelimeleri arasındaki anlam ittifakı Daha önce geçtiği gibi la ilah illallah sözü. Kanı ve malı mübah kılan sebebi ortadan kaldırır Kişi bu kelime ile Kanı ve malı dokunulmaz olan bir Müslüman olur Dokuzuncu hadis La ilahe illallah'ın sağladığı kan dokunulmazlığının Ve bu dokunulmazlığı kaldıran şeylerin zikri Abdullah ibni Mesud radıyallahu Anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakletmiştir Şu üç şey müstesna La İlahe illallah şehadette bulunmuş Müslüman bir kişinin kanı helal değildir. Zina eden evli kişi öldürdüğü cana mukabil öldürülen dinini terk edip cemaatten ayrılan bu hadisi Buhari ve Müslüm rivayet etmiştir. Bu hadiste pek çok faydalar bulunmaktadır. Müslüman için asıl olan kaide kanının malının ve şerefinin dokunulmazlığıdır Müslümanlı, müslümanın kanını helal kılan şeylerden biri evlendikten sonra müslüman kanını helal kılan şeylerden biri evlendikten sonra zina etmesidir böylesi hakkında teşri buyurulan hüküm ölünceye kadar rejim edilmesidir Masum bir cana kıymak da, kısas yapılmak suretiyle, <gülüyor> Müslümanın kanını helal kılan şeylerdendir. Allah'a karşı kafir olmak, namazı terk etmek veya Allah'ın emrettiği hususların vacipliğini inkar etmek gibi şeylerle, dini terk etmek de kanı mübah kılan sebeplerdendir. Cemaatten ayrılmak ve haricilerin, bayilerin ve yeryüzüne fesat çıkaranların yaptığı gibi, Müslümanların yöneticisine itaat dairesinden çıkmak da hoşa gitmeyen bir şey olsa da Müslümanın kanına helal kılan şeylerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim dinini değiştirirse onu öldürün. Buhari. Yine şöyle buyurmuştur. Yönetim hususunda bir kişi üzerinde toplandığınız zaman birisi gelir de birliğinizi parçalamak veya toplumunuzu fırkalara ayırmak isterse Onu öldürün Müslim 10. Hadis La ilahe illallah En faziletli zikirdir Cabir İbni Abdülillah Radiyallahu anhuma Şöyle anlatmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Şöyle buyururken işittim Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah Duanın en faziletisi Elhamdülillah'tır. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş El Elbani Hasen olduğunu belirtmiştir. Bu hadiste pek çok faydalar bulunmaktadır. Zikrin en faziletlisi La ilahe illallah'tır. Başka bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu buyruğu sabit olmuştur. Duanın en faziletlisi, faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği sözlerin en üstünü ise La ilahe illallah vattuhu la şerike leh sözüdür. İbni Abbas radallahu anhuma'dan şöyle dediği varit olmuştur. Kelimelerin Allah en sevimlisi La ilahe illallah'tır. Allah hiçbir ameli onsuz kabul etmez. La ilahe illallah sözünün bu fazileti onun tam bir şekilde söylenmesindendir. Böylelikle ismi işaret olan Hu ile Yetinenlerin delaleti Açığa çıkmaktadır Nitekim bazı mutasavvıflar Böyle söylemektedirler Yine bu kelimeyi iki kısma ayırarak La ilahe'yi Ayrı İllallahı ayrı söylemek de Böyledir Duanın en faziletlisi Elhamdülillah'tır Yani bütün övgüler senalar Üstünlük itirafları yalnızca Allah'a aittir Hamdın pek çok fazileti vardır Şeyhülislam İbni Temiyye ve talebesi İbni Kayyım pek çok yerde bunu beyan etmişlerdir 11. Hadis La ilahe illallah sıkıntılı hallerde kendisiyle yardım istenecek şeylerin en üstünüdür Ümmü Selim'e radıyallaha ana şöyle anlatmıştır. Bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyerek uyanı verdi. La ilahe illallah. Fitnelerden bu gece neler indirildi? Hazinelerden bu gece neler indirildi? Hücrelerin sahiplerini kim uyandırır? Dünyada nice giyini kadınlar vardır, ahirette çıplaktırlar. Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle her biri ayrı bir odakta olan şerefli hanımları kastetmektedir. Bu hadisin delalet ettiği bazı hususlar şunlardır. La ilahe illallah sözünün fazileti <gülüyor> ve sıkıntılı zamanlarda işler büyüdüğünde ona sarılmak, fitnelerin indirilmesinin ve çokluğunun haber verilmesi, gece namazına ve ibadete çaba sarf etmeye teşvik, aile fertlerine namazı ve ibadeti çoğaltmayı emretmek ve bunlara teşvik etmek, nitekim Yüce Allah, Peygamberi İsmail'i anlatarak, Peygamberimiz Muhammed Aleyhi, eftalus Salati ve Selam'a şöyle teşvikte bulunmaktadır. Ailesine namazı ve zekatı emrederdi. O Rabbinin indinde rızaya ermişti. Meryem 55 kadınların açılıp saçılması ve dışarıda dolaşması hakkında korkutma. Hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu sabit olunmuştur. Cehennem elinden iki sınıf var ki ben onları görmüş değilim. Bu iki sınıftan biri olarak Resulullah şunları zikretti. Giyinik ama çıplak kadınlar. Meylederler ve meylettirirler. Başları büyük, deve örgüçlerini andırır. Bunlar ne cennete girerler, ne de cennetin kokusunu alırlar. Halbuki cennetin kokusu şu kadar, şu kadar uzak mesafeden duyulur. Müslim. 12. Hadis Ölüm esnasında ve sıkıntılı hallerde La ilahe illallah tekrarlamanın müstehaplığı Ayşe radiyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vefatının iyice yaklaştığı bir sırada, hemen önünde içinde su bulunan bir kova vardı. Bu suya ellerini daldırır, onlarla yüzünü mesh İşte bu haldeyken şöyle diyordu. La ilahe illallah, şüphesiz ölümün bir çeşit sarhoşluğu vardır. Bu hadisi Vuhari rivayet etmiştir. Bu hadisin delalet ettiği bazı faydalar vardır. Nevi Ali ve Vessellem'in ölümünün ve dünya hayatından ayrılışının anlatımı, ölümün yaklaşması esnasında tevhid kelimesinin tekrar edilmesinin müstahhaplığı, yine hastalığın şiddetlenmesi halinde bu kelimeyi tekrarlamanın müstahhaplığı. <Gülüyor> Tıbbi yolla tedavi olmanın ve sebeplere sarılmanın caizliği, acı duyulduğu zaman zikirle sesin yükseltilmesinin, ahlanıp vahlanmaktan inleyip sızlanmaktan daha üstün olduğu, ölüm sarhoşluklarının anlatımı, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sıkıntıya katlandıysa, hiç kimse bundan kurtulamayacaktır. 13. Hadis La ilahe illallah, İyilik türlerinin en faziletlisidir. Ebu Zer Radyola'nın şöyle anlatmıştır. Ey Allah'ın Resulü, bana bir tavsiyede bulununuz dedim. Buyurdu ki, her ne zaman bir kötülük işlesen, onun ardından hemen bir iyilik işle ki, yaptığın iyilik kötülüğü silsin. Ebu Zer devamlı şöyle anlattı. Ey Allah'ın Resulü, La ilahe illallah da iyiliklerden midir dedim. Şöyle buyurdu, o iyiliklerinin en üstünüdür. Bu hadisi İmam Ahmet rivayet etmiş, El Elbani sayı olduğunu belirtmiştir. Bu hadisin delalet ettiği bazı faydalar şunlardır. 1- Fazilet ve ihsan eylinden nasihat ve tavsiye talebesinde bulunmak. 2- Sahabenin hayra karşı hırsı. Üç iyilikler işlemek kötülüklerin silinmesine sebeptir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki iyilikler kötülükleri giderirler. Hud suresi 114 Talebenin hocasına kendisine zor gelen meseleleri sorması, iyiliklerinin en üstünün ve mizanda en ağır geleninin La ilahe illallah sözü olduğu, 14. hadis La ilahe illallah kul için dünyevi musibetlere karşı koruyucudur. Ebu Hurayra radiyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Her kim La ilahe illallah derse zaman içerisinde bir gün kendisine isabet edecek bir musibet gelip çatmadan önce mutlaka ondan faydalanır. Bu hadisi Bezzar ve beyhaki rivayet etmişler el elbani sahih olduğunu belirtmiştir bu hadis la ilahe illallah faziletine onun söyleyeni için bir sığınak olduğuna ve onu dünyanın bela ve musibetlerinden koruduğuna delalet etmektedir 15. hadis la ilahe illallah denildiğinde göğün kapılarının açılması Ebu Hurayra radıhallahu an şöyle anlatır. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İhlas ile la ilahe illallah diyen hiçbir kul yoktur ki büyük günahlardan sakınması şartıyla onun için gökün kapıları Arş'a varıncaya kadar açılmasın. Bu hadisi Tirmizi rivayet etmiş, El-Elvani hasen olduğunu belirtmiştir. Bu hadis pek çok faydaya delalet etmektedir. İhlasın La İlahe illallahın şartlarından olduğu, ihlas, ameli, bütün şirk şahiblerinden temizlemek, onu söylemek sebebiyle erişebilecek hiçbir dünyevi lezzeti, insanların görmesini ve duymasını kastetmemektedir. La İlahe illallahın faziletinin beyanı, o kendisi için ta arşa varıncaya dek, Göğün kapıların açıldığı bir kelimedir. Göklerin kapıları kapalıdır ve ancak Allah'ın izniyle açılır. Arş göklerin üstündedir. Yine bunda Allah'ın yaratılmışların fevkinde, üstünde ve yukarısında olduğunun vurgusu vardır. Arşın varlığının ispatı. Bu hadiste Yüce Allah'ın şu buyruğuna muvafakat vardır. Güzel söz ona yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Fatır suresi Sözlerin en güzeli ise La ilahe illallah'tır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin büyük günahlardan sakınması şartıyla buyruğunun anlamı, büyük günahlardan sakınıldığı takdirde La ilahe illallah'ın süratli ve hızlı bir şekilde Allah azze ve celleye ulaşacağıdır. Nitekim ilim ehlinden bazıları büyük günahlardan sakınmak, kabiliyet ve sevap için değil, sürat için şarttır demişlerdir. 16. Hadis La ilahe illallah ile Allah arasında herhangi bir hicap yoktur. Abdullah İbni Amr Radyollahi Anhum'a şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tesbih mizanın yarısıdır. Elhamdülillah onu doldurur. La ilahe illallah ile Allah arasında ona varıncaya de hicap yoktur. Bu hadisi Tırmızı rivayet etmiş ve hadis bu vecihten gariptir demiştir. İsnadı kuvvetli değildir. Bu hadis pek çok fayda delalet etmektedir. Tesbihin faziletine delalet etmektedir. O mizanın yarısıdır. Tesbih subhanallah sözüdür anlamı. Allah'ı her türlü eksiklik ve noksanlıktan tenzih ederim demektir. Elhamdülillah sözünün faziletine delalet etmektedir. O da mizanı doldurur. Elhamdülillah'ın anlamı Allah Azze ve Celle'yi her türlü övgü ile överim demektir. La ilahe illallah'ın faziletine delalet etmektedir. Onun ile Allah arasında ona ulaşıncaya dek herhangi bir ricap yoktur. Bu geçenlerin tamamı da umum, umumen Allah'ı zikretmenin faziletine delalet etmektedir. İşte bundan dolayı Müslüm'ün rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu gelmiştir. Çünkü subhanallah elhamdülillah la ilahe illallah ve Allahu ekber demekliyim benim için üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha sevimlidir. 17. Hadis La ilahe illallah günahların örtülmesinin sebebidir. Ebu Hurayra radyologu anhu şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden her kim yemin eder de, yemininde lata ve uzdaya yemin olsun derse hemen la ilahe illallah desin. Her kim de arkadaşına gel kumar oynayalım derse hemen sadaka versin. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Bu hadis pek çok faydaya dalalet etmektedir. La ilahe illallah'ın fazileti, o Allah'tan gayrısı üzerine yemin etmenin kefaretidir. Allah'tan başkası üzerine yemin etmek şirktir. Kumarın haramlığı, fakihler arasında kumarın terim anlamı, kişinin karşılıksız borçlanmak ile, Bedelsiz kazanmak arasında tereddüdüne rağmen girdiği mali muameledir. Bu Allah'ın kitabında zikrettiği El Meysir'dir. El Meysir'in kumarın bir türü olduğu da söylenmiştir. Yüce Allah şöyle buyurur. Ey iman edenler! İçki, kumar, putlar, kısmet çekilen zarlar hep şeytan işi birer pisliktir. Ondan sakının ki felaha eresiniz. İçki ve kumar ile şeytan aranıza düşmanlık ve kin sokmayı, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymayı ister, artık vazgeçiyorsunuz değil mi? Maide Suresi 90 ve 91 Kötülükleri beraberinde tövbede bulunduğu halde, kendi cinsinden ameller ile silmeye çalışmanın müstehaplığı, Allah'tan başkası üzerine yemin etmek şirk olunca, onun kefareti, tevhidin söylenmesidir. Aynı şekilde kumarın kefareti sadaka kılınmıştır. Çünkü kumar malı haksız yere harcamaktır. Öyleyse onun kefareti malı hak uğruna harcamak olmalıdır ki bu da sadakadır. Faide El Hafız İbn Hacer Fetul Bari de şöyle der. Et-Tıbi şöyle dedi. Lat üzerine yemin meselesinden sonra kumarın zikredilmesinin hikmeti şudur. Lat üzerine yemin eden, kafirleri yeminlerinde muvafakat etmiş, bunun üzerine ona tevhid emredilmiştir. Kumara oynamaya davet eden kafirlere, oyun ve eğlenceleriyle muvafakat etmiş, bunun üzerine sadaka vermekle bunun kefareti emredilmiştir. Yine dedi ki, bu hadiste oynamaya davet etmenin kefaretinin sadaka vermek olduğu bildirilmiştir. Bu, bizzat oynayan hakkında, daha öncelikli olarak geçerli ve pekiştirilmiş bir hükümdür. 18. Hadis La ilahe illallah günahların örtülmesinin sebebidir. Enes İbn Malik radyoloğa anhoş şöyle anlatmaktadır. Bir adam ya Resulallah küçük büyük hiçbir hacet bırakmadım hepsiyle birlikte sana geldim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La ilahe illallah ve Muhammedur Resulullah'a şehadet etmiyor musun? Adam evet dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki bu onların hepsine yeterli gelir buyurdu. Bu hadisi Ebu Yala, Bezar, Tebarani rivayet etmişler. El-Heysemi şöyle demiştir. Ricali sikadır. Bu hadis pek çok faydaya dalalet etmektedir. İslam kendisinden önce işlenmiş olan her türlü günahı yok eder. İnsan İslam'a ancak iki şehadet ile girebilir. İki şehadetin fazileti onlar, günahların tümüne kefarettir. Sahabenin günahlardan korkusu, alemlerin Rabbinin rahmetinin genişliği, öyle ki eğer kişinin tövbesi sahih ise, kötülüklerini iyilikler ile değiştirir. Ancak tövbe eden, İman eden ve salih bir amel ile amel edenler İşte böylelerinin Allah kötülüklerini iyilikler ile değiştirir Allah gafur ve rahimdir Furkan suresi 70 19. hadis La ilahe illallah ölümden sonra günahların mağfireti için sebeptir Muaz İbni Cemel radyologu anhu şöyle anlatmaktadır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu La ilahe illallah ve benim Allah'ın Resulü olduğuma kalbiyle yakin ederek şahadet eden hiçbir kimse yoktur ki Allah onun günahlarını bağışlamasın Bu hadisi İbn-i Mace ve Nesai rivayet etmişler El Elbani Hasen olduğunu belirtmiştir Bu hadis pek çok faydaya dalalet etmektedir La ilahe illallah'ın fazileti o günahların mağfiret edilmesinin sebebidir. Allah'ın tevhidine şehadet ile Nebimizin Risaletine şehadetin bir araya getirilmesi, öyleyse bu ikisi bir olmadan diğerinin sahih olmayacağı iki şeydir. Ameller son durumlara bağlıdır. İki şehadetin söylenmesinde yakin şart olduğu, yakin iki şehadetin diğer şartlarını da gerektirir. Alemlerin Rabbinin rahmetinin genişliği. 20. hadis Ölmek üzere olana La ilahe illallah'ın telkin edilmesine teşvik Ebu Said El Hudri Radyoloğu anhu şöyle anlatmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Ölmek üzere olanlarınıza La ilahe illallah'ı telkin edin Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir Bu hadis pek çok faydaya delalet etmektedir Ölmek üzere olan kişiye La ilahe illallahı telkin etme emri. Bu da onun faziletine delalet etmektedir. Bundan dolayı sahih hadiste şöyle gelmiştir. Her kimin dünyadaki son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. Ölümü yaklaşan kişinin bunu bir kez söylemesi yeterlidir. Tekrarlatmaya çalışılmamalıdır. Ancak arada başka sözler konuşursa bir daha telkinde bulunulur. Kendisine telkinde bulunmak amacıyla ölümü yaklaşan kişinin yanında bulunmak. Nevevi Rahimullah şöyle der. Bu hadis şu hususları kapsamaktadır. kendisine hatırlatmada bulunmak, avutmak, gözlerini kapamak, haklarını yerine getirmek ve bunun için bir araya gelmek amacıyla ölümü yaklaşan kimsenin yanında bulunulur. Ölüm sarhoşluğuna işarette bulunulmuştur. Ölümü yaklaşan kimsenin telkine ihtiyaç duyması bundan dolayıdır. Bazı cahil kimselerin ölünün defninden sonra kabrinin başına yaptıkları telkine gelince bu hiçbir sahih ile dayanmayan çirkin bir bid'attir. 21. hadis la ilahe illallah kabir azabından kurtarır. Elbera İbni Azif anh, anuma Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Mümin kabrinde oturulup da sorgu için kendisine gelindiğinde Ola la illallah ve Muhammedur Resulullah'a şehadette bulunur. İşte Yüce Allah'ın şu buyruğu bu anlamdadır. Allah iman edenleri o sabit sözde sabit kılar İbrahim suresi 27. ayet. Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir. Bu hadis pek çok faydaya dalalet etmektedir. La ilahe fazileti, o kabir azabından kurtuluş sebebidir. İşte bu yüzden İmam Buhari Rahimullah bu hadisi kabir azabı hakkında gelenler babında zikretmiştir. İmam Buhari fıkhının bab başlıklarında olduğu ise sana da gizli değildir. El Hafız İbn Hacer Rahimullah şöyle der. <gülüyor> bu hadisi, İbn-i Merdevei de şu lafızlarla tahric etmiştir. Nevi-i sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabını anlatırken şöyle buyurdu. Müslüman la ilahe illallah şahadette bulunup Muhammed'in Allah'ın resulü olduğunu bilirse berzah hayatının ispatı kendisi hakkında ilk soru sorulacak hususun la ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözü oldu. Kabirde oturtulma hakkında nas Kabir meleklerine işaret, onların isimlerinin münker ve nekir olduğu nakledilmiştir. Allah'ın müminlere onları kabir sorgusuna sabit kılarak iyilik ve ikramda bulunması, bunda bu durağın şiddetine işaret vardır. Allah bizi, anne babamızı ve ey okuyucu seni ve ey dinleyici seni o anlarda sebatkar kılsın. Amin. 22. Hadis Mizan'da hiçbir şey la ilahe illallah'a denk olmayacak. Abdullah İbni Amr İbnil As radıyallahu anhuma şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Allah kıyamet günü ümmetinden bir kimseyi bir kimseyi bütün halkının önünde ayırır. Onun hakkında 99 dosya açar. Her bir dosya gözün vardığı yere kadar uzanır. Sonra şöyle buyurur, bunlardan herhangi bir şeyi inkar ediyor musun? Amelleri yazarak muhafaza eden iki katibim, sana haksızlık etmişler mi? Adam, hayır, ey Rabbim diye cevap verir. Yüce Allah, herhangi bir özrün var mı buyurur. Adam, hayır ey Rabbim der. Bunun üzerine Yüce Allah, bilakis senin, Yanımızda bir iyiliğin vardır ve bugün sana hiçbir haksızlık yapılmayacaktır buyurur. Sonra içinde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammed'in abdu ve rasulü bulunan bir kağıt parçası çıkarılır. Sonra Yüce Allah, Kendi mizanında hazır bulun buyurur. Adam, Ey Rabbim der, Şu dosyalar yanında bu kağıt parçası nedir ki? Yüce Allah, sana asla bir haksızlık yapılmayacaktır buyurur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Siciller bir kağıt parçası Siciller bir kefeye Kağıt parçası diğer bir kefeye konulur Siciller yukarı kalkar Kağıt parçası ağır gelir Hiçbir şey Allah'ın isminden daha ağır gelemez Bu hadisi İmam-ı Ahmet ve Tırmiz'i rivayet etmişler El Elbani sahih olduğunu belirtmiştir. Bu hadis pek çok faydaya delalet etmektedir. Amellerin tartılacağı mizanın gözde görülen duyu organları ile algılanan iki kefesi vardır. Katip meleklerin ispatı ve Ademoğlunun her şeyinin yazılıp sayıldığı bu sebeple Yüce Allah'ın şöyle buyurmaktadır. Kitap ortaya konulmuştur. Artık o suçluların korkudan titreyerek şöyle dediklerini görürsün. Eyvahlar bize! Ne biçim bir kitap bu! Küçük dememiş, büyük dememiş hepsini saymış. Bütün yaptıklarının karşılarında buldular. Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Kehf Suresi 49. Ayet Allah Subhanehu ve Teala'nın adaletinin zikri. Muhakkak ki o Zulümden münezzehtir. Yüce Allah şöyle buyurur. Rabbin kullarına zulmedici değildir. Allah'ın özrü sevmesi. La ilahe illallah fazileti. Çünkü içinde iki şahadetin yazılı olduğu kağıt bir kefeye, dosyalar diğer kefeye konulmuş, dosyalar hafif, kağıt parçası ağır gelmişti. Bu kağıt parçasında ise la ilahe illallah vardı. Günahlardan hiçbirisi ise ona ağır basamaz. Bundan Murat, onun ehli olan ve onu şirk ile bozmayanlardır. 23. Hadis Mizanda hiçbir şey La İlahe İllallah'a denk olmayacak. Ebu Said El Hudri radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden onun şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Musa aleyhisselam ey Rabbim dedi Bana kendisiyle seni ve dua edeceğim bir şey öğret Yüce Allah ey Musa la ilahe illallah de buyurdu Musa aleyhisselam ey Rabbim dedi Bunu bütün kulların söylüyor Yüce Allah'ın bunun üzerine şöyle buyurdu Ey Musa eğer yedi kat gök ve ben hariç Onlarda bulunanlar yedi kat yer bir kefede La İlahe illallah da diğer kefede olsa, La İlahe illallah kesinlikle onlardan ağır gelir. Bu hadisi İbni Hubban ve Hakim rivayet etmiş, Hakim sahih olduğunu belirtmiştir. Bu hadis pek çok faydaya delalet etmektedir. La İlahe illallah'ın fazileti ve mizanda hiçbir şeyin ona denk olmayacağı, bundan dolayı Musa Aleyhisselam Allah azze ve Celle'den kendisiyle, onu zikredeceği övgü ve senada bulunacağı, kendisiyle ona yakınlaşmaya çalışacağı ve kendisiyle ona dua edeceği bir şey öğretmesini isteyince ona la ilahe illallahı emretmişti. Peygamberlerin bile tevhidin fazileti hakkında uyarıya ihtiyaç duydukları la ilahe illallahın bütün yaratılmışlardan ağır gelmesine rağmen onu söyleyenlerin pek çoğunun mizanının onu söylemede sadık olmamaları yüzünden hafif gelmesine dikkat edilmelidir. Yerlerin de gökler gibi 7 kat olduğu hususunda nas Allah'ın ulu istifatının ispatı, mizanın zikri ve iki kefesi bulunduğu. 24. hadis. Mizanda hiçbir şeyin la ilahi illallah'a denk olamayacağı ve la ilahe illallah'ın kendisiyle vasiyette bulunulacak şeylerin en hayırlısı olduğu. Abdullah İbni Umer Radyallahu anhuma, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Nuh aleyhisselam ölümü esnasında oğluna şöyle dedi. Sana La ilahe illallahı emrederim. Şüphesiz ki yedi kat gökler ve yedi kat yerler bir kepeğe konmuş olsalar, La ilahe illallah da diğer kepeğe konmuş olsa, la ilaha illallah onların tamamına ağır gelir. Yine yedi kat gökler, yedi kat yerler, uçsuz bucaksız bir halkı olsalar, la ilahe illallah onları kırardı. Bu hadisi İmam Ahmet, Hakim ve Edebul Mufret isimli eserlerinde Buhari rivayet etmiş, el elvani sahi olduğunu belirtmiştir. Bu hadis de pek çok faydalara delalet etmektedir. La ilahe illallah'ın fazileti ve mizanda ona denk bir şey olmadığı, ölüm esnasında yapılacak vasiyetlerin en üstünü la ilahe illallah'tır. Burada Nuh aleyhisselamın yaptığı gibi, nitekim İbrahim ve Yakup aleyhisselam da çocuklarına la ilahe illallah'a vasiyet etmişlerdi. Yüce Allah şöyle buyurur, İbrahim onun oğullarına vasiyette bulunduğu gibi Yakup da vasiyet etti. Ey oğullarım, muhakkak ki Allah sizin için din olarak bunu seçti. Öyleyse ancak Müslümanlar olarak can verin. Bakara 132 İbrahim Aleyhisselam bu kelimeyi arkasından geleceklere bırakmıştı. Ve onu arkasından geleceklere belki dönerler diye devamlı kalıcı bir kelime yaptı. Zuhruf 28 Peygamberlerin dini tektir. O da İslam ve La İlahe İllallah'ın gerçekleştirilmesidir. Mizanın ve iki kefesinin anlatımı, yerlerin yedi kat olduğunun zikri. 25. Hadis La İlahe illallah, kıyamet günü sahibi için hüccet olacaktır. Useme İbni Zeyd radıyallahu Anh şöyle anlatmıştır. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem bizi Cuhayne kabilesinin Fura kolu üzerine gönderdi. Sabahleyin suların başındayken onları hücum ettik. Ben ve ensardan bir kişi onlardan birine ulaştık. Üzerine yürüyünce adam, ''La ilaha illallah'' dedi. Bunun üzerine ensarlardan olan geri çekildi. Ben ise işte mızrağımı ona sapladım ve adamı öldürdüm. Medine'ye dönünce bu olay, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı. Bunun üzerine bana şöyle buyurdu, ''Ey Usame!'' Onu la ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün? Ben, ya Resulallah, o sadece canını kurtarmak için onu söyledi dedim. Resulullah yine, onu la ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün? dedi. Bu sözlerini o kadar çok tekrarladı ki ben o günden önce Müslüman olmamış olmayı temenni ettim. Diğer bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kalbini yarıp baksın. Kalbini mi yarıp baktın? Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Müslim'e ait diğer bir rivayette şöyledir. Useme, Ya Resulallah benim için mi dileyin dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O kişi kıyamet günü La ilahe illallah ile geldiğinde ne yapacaksın? Bu hadis pek çok faydaya delalet etmektedir. La ilahe illallah'ın fazileti ve kıyamet günü sahibi lehinde hüccet olacağı Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünde geçmektedir O kişi, o kişi kıyamet günü la ilahe illallah'la geldiğinde ne yapacaksın? La ilahe illallah diyen kişiden eli çekmek gerektiği Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem usameye kızarak Onu la ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün? Gizli saklı şeyleri ancak Allah Azze ve Celle'nin bileceğinin beyanı, bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbinime yarıp baktın buyruğundan anlaşılmaktadır. Bizler zahire göre hüküm vermekle ve iç dünyaları Allah'a havale etmekle emrolunduk. Bu kelime sebebiyle kanın ve banın korunacağı, tevil sahibinin özürlü olacağı, düşmana ansızın saldırmak, bu kelimeye icabet sağlamak için Cihadın bir vesile olduğu 26. Hadis La ilahe illallah kıyamet günü Sahibi için hüccettir İbnül Museyib Babasından naklederek şöyle anlatır Ebu Talib'e ölüm alametleri Gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Geldi Abdullah İbni Ebi Umeyye ve Ebu Cehil de onun yanındaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'e Ey amca La ilahe illallah de Ta ki Allah katında senin lehine Kendisiyle hüccet getirebileceğim Bir kelime olsun buyuruyor Diğer ikisi de ona Muhtalib'in dininden yüz mü çevireceksin Diyorlardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sözünü tekrarlayınca onlar da tekrarlıyorlardı Ebu Talib'in sözü Son olarak Abdülmuhtalib'in dini üzerine demek oldu. La ilahe illallah demekten çekindi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Alıkonulmadığım müddetçe kesinlikle senin için mağfiret dileyeceğim. Bunun üzerine Allah şu buyruklarını indirdi. Cehennemlik oldukları onlara açık seçik belli olduktan sonra. Tövbe 113 Ebu Talip hakkında da şunu indirdi. Doğrusu sen sevdiğin kişiye hidayet edemezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet verir ve kimin hidayette olduğunu daha iyi bilir. Kasas 56 Bu hadisi Buhar ve Müslüm rivayet etmiştir. Bu hadis pek çok faydaya dalalet etmektedir. La ilahe illallah'ın fazileti ve onun sahibi için kıyamet günü hüccet olduğu, Allah ile yarattıkları arasında nesep bağı olmadığının deyanı, işte Ebu Talip cehennem elinden biri. Halbuki o Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin amcası. Böyle çünkü o la ilahe illallah demedi. Kötü arkadaşın etkisinin beyanı, Ebu Talip'in kelime-i tevhidi telaffuz etmekten yüz çevirmesinin sebeplerinden biri, o anda yanında olan müşriklerdi. La ilahe illallah elinden başkasına rahmet ve mağfiret dilemenin caiz olmadığının beyanı. Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Cehennemlik oldukları açık seçik kendilerine belli olduktan sonra kalkıp müşrikler için dilemek ne peygamber ne de iman edenler için yakın akrabaları bile olsa olacak şey değildir. Tövbe 113 Ebu Talip hakkında da şu ayet indi. Doğrusu sen sevdiğin kişiye hidayet edemezsin. Ancak Allah dilediğine hidayet verir ve kimin hidayette olduğunu daha iyi bilir. Tevfiki hidayeti Allah'tan başkası güç yetiremez. Geçmişleri ve büyükleri tazim etmenin hakkı karşı gelme hususundaki zararı, ameller sonlara bağlıdır. Abdül Muhtalip ve geçmişlerinin İslam üzere olduğunu iddia edenlere red. Ebu Ceyl ve beraberindekiler Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adama La ilahe illallah de dediği zaman muradının ne olduğunu biliyorlardı. Bu da Allah'tan başka bütün ibadet edenlerin, bütün ibadet edilenlerin reddedilmesidir. İslam aslını Ebu Cehil kendisinden daha iyi bildiği adama yazıklar olsun. Bu söz İmam Muhammed bin Abdul Wahhab, Rahimullah'a aittir. Muhammed bin Abdul Wahhab bin Süleyman et Temimi en Necdi, Şeyhul, Şeyhul İslam, büyük ıslahatçı, Mücettit imam, eli Sünnet ve cemaatin önce imamlarından biridir. Hijri 1115, Miladi 1703 tarihinde Riyad şehrinin kuzeybatısında kalan Uyeyine beldesinde doğmuştur. Tevhid ve Sünnet daveti, ilim öğrenip öğretme, vaaz, irşat ve cihatla dolu bereketli ve uzun bir ömürden sonra Hicri 1206, Miladi 1791'de vefat etmiştir. 27. Hadis La ilahe illallah Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine sebeptir. Ebu Hurayra radallahu anhadan anhu'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü şefaatim ile insanların en mutlu olacak olanı kalbinden veya içinden ihlas ile La ilahe illallah diyendir. Bu hadisi Buhari rivayet etmiştir. Bu hadis pek çok faydaya dalalet etmektedir. La ilahe illallah'ın fazileti şöyle ki kim onu söylerse kıyamet günü Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden nasipdar olacaktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinin ispatı, bu şefaat ile insanların en mutlu olacak olanının zikri, bunlar mümin ve muhlis olan kişilerdir. La ilahe illallah'ın ehli olmayana, Şefaatçilerin şefaatinin fayda vermeyeceğinin beyanı. Bu kelimeyi söylemekle ihlasın emniyeti. 28. hadis. E, Sık ile la ilahe illallah diyenin cehenneme haram kılınması. Muaz bin Cemal radıyallahu anhu'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Kalbinde Sıdk ile La ilahi illallah, Muhammed-i Resulullah'a şehadet eden hiç kimse yoktur ki Allah onu cehenneme haram kılmasın Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir Bu hadis pek çok faydaya delalet etmektedir La ilahi illallah'ın fazileti Her kim kıyamet günü onunla gelirse Bu onun ateşten kurtulmasına sebep olur bu kelimeyi söyleyenin cehenneme girmesi veya onda ebediyen kalması haramdır. Yalanın karşıtı olan sıdkın, La ilahe illallah'ın şartlarından bir olduğunun beyanı, o halde La ilahe illallah'ın mutlaka kalpten sıdk ile söylenmesi gerekir. Her kim onu diliyle söyler, kalbiyle tasdik etmez ise münafık ve yalancıdır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. İnsanlardan bazıları da, Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. Halbuki iman etmiş değillerdir. Güya Allah'ı ve müminleri aldatıyorlar. Onlar hakikatte ancak kendi kendilerini aldatıyorlar ama farkında değiller. Kalplerinde hastalık vardır. Allah da hastalıklarını artırmıştır. Yalanlamalarından dolayı onlara elen verici bir azap vardır. Bakara 8 ila 10. ayetler. La İlahe İllallah'ı kalpte sıdk olmaksızın sadece dil ile söylemenin yeterli olacağını zanneden aldanmışların hatasının açığa çıkması. 29. Hadis İhlas ile La İlahe illallah diyene cehennemin haram kılınması İtban bin Malik Radyolog Anhu şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu La ilahe illallah deyip bununla Allah'ın veçiğini isteyerek kıyamet gününe ulaşan hiçbir kul yoktur ki Allah ona cehennemi haram kılmasın bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir lafız Buhari'nindir bu hadis pek çok faydalara delalet etmektedir kalbinden ihlas ile La ilahe illallah diyenin fazileti nitekim bazı rivayetlerde kalbinden ihlas ve onu da şüphe etmeden sıdk ve yakın ile buyurulmaktadır. İlahsız ve anlamını bilmek sizin bile olsa bu kelimeyi sadece telafiz etmenin yeterli olacağına inanan aldanmış kimselerin hatalarının açığa çıkarılması tevhid ehline cehennemin haram kılınmasının zikri bu ya bu ya oraya hiç girmemek şeklinde olur ya da azabı geciktiren günahlar dolayısıyla giren kişinin ebedi olarak kalmaması şeklinde olur 30. hadis İhlas ile la ilahe illallah diyenin cehenneme haram kılınması Enes bin Malik radyologa anhu şöyle anlatır Nevi sallallahu aleyhi ve sellem bir müezzini eşerü la ilahe illallah derken işitti ve şöyle buyurdu cehennemden çıktın bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Bu hadis pek çok faydalara delalet etmektedir. Ezanın fazileti nitekim hadiste şöyle buyurulmuştur. Müezzinler kıyamet günü insanların en uzun boyunlularıdır. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. La ilahe illallah diyenin fazileti ve onun cehennemden kurtuluşa sebep olduğu çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem müezzin için cehennemden çıktın buyurmuştur. Yani teyhid ve La İlahe illallah sözü sebebiyle cehennemden kurtuldu. Ezan esnasında eğer müezzinin söylediklerini tekrarlamaya engel olmuyorsa konuşma ruhsatı. 31. Hadis La İlahe illallah, ehli cehennemde ebedi kalmaktan beraat etmiştir. Enes bin Malik radyoluğa Anhu şöyle anlatır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La ilahe illallah diyen ve kalbinde bir arpa taneci ağırlınca hayır olan cehennemden çıkar. Sonra la ilahe illallah diyen ve kalbinde bir buğday taneci ağırlınca hayır olan cehennemden çıkar. Sonra la ilahe illallah diyen ve kalbinde bir zerre ağırlınca hayır olan cehennemden çıkar. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Zerre, karıncadan daha küçük bir hayvandır. Bu hadis pek çok faydalara delalet etmektedir. La ilahe illallah'ın fazileti ve günahlara kefaret olduğu, haricilerin ve mütezilenin hilafına, büyük günah sahiplerinin cehennemde ebedi kalmasını reddi, imanın artıp eksileceği ve iman hususunda kişilerin birbirinden farklılığı, şefaat hakkında delil, şefaat ancak Allah'ın razı olduğuna, ve onun izninden sonra olur Bu şefaatin iki şartıdır şefaat için şefaate izin Ve şefaat edilen için rıza Allah ise Tevhid elinden başkası için razı değildir Yüce Allah şöyle buyurmaktadır Göklerde nice melekler vardır ki Allah'ın dilediği kimse hakkında izin verip razı olmasından sonra Olması müstesna Şefaatleri hiçbir işe yaramaz Necim 26 Alemlerin Rabbinin mümin kulları hakkında rahmetinin genişliği 32. Hadis La ilahe illallah ehli cehennemde ebedi kalmaktan beraat etmiştir Enes bin Malik radyollahu anhu şefaatle ilgili hadiste şöyle anlatır Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Sonra ona secdeye kapanırım Bunun üzerine bana ey Muhammed başını kaldır ''Söyle, sözün dinlenir. İşte sana verilir. Şefaat et, şefaatin kabul edilir. Ben ey Rabbim, bana izin ver. La ilahe illallah diyen kimseler hakkında şefaat edeyim derim.'' Yüce Allah şöyle buyurur. ''Bu sana ait değildir. Ancak izzetime, kibriyama, azametime ve cibriyama.'' Cibriya, azamet ve egemenlik anlamına gelir. Cibriyama yemin olsun ki La ilahe illallah diyenleri Kesinlikle cehennem, cehennemden çıkaracağım Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir Bu hadis pek çok faydalara delalet etmektedir La ilahe illallah diyenin fazileti ve Müslümanın Günahları dolayısıyla cehenneme girse bile Bu kelimenin fazileti sayesinde Orada kesinlikle çıkacağı Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem hakkında şefaatin ispatı, şefaat yüce Allah'ın şu buyruğunda vaat edilen makamı Mahmud'dur ve geceden de sana mahsus fazladan bir namaz olarak uykudan kalk, Kur'an ile teheccüd kıl, yakındır ki Rabbin seni bir makamı Mahmud'a çıkarır. İsra 79 Nebiye sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlere üstünlüğü, Şefaat edebilmek için izin istemenin Gerekliliğinin zikri Çünkü şefaat Allah'ın mülküdür Hiç kimsenin izni olmadıkça Şefaate kalkışmaya hakkı yoktur Hiç kimsenin izin almadıkça Şefaate kalkışmaya hakkı yoktur Yüce Allah şöyle buyurur De ki Şefaat tümüyle Allah'ındır Zümer 49 Zümer 44 Secdede duanın fazileti, secde duanın kabulünün umulduğu yerlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine rahmeti, şefkati ve onların cehennemden kurtulması hususundaki hırsı, Yüce Allah hakkında izzet, kibriya, azamet ve ceberrut sıfatlarının ispatı, Allah'ın kullarına rahmeti. 33. Hadis La ilahe illallah Cennete girme sebebidir Ebu Zer Anhu şöyle anlatır Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim Üzerinde beyaz bir elbise ile uyuyordu Sonra tekrar geldim bu sefer uyanmıştı derken Şöyle buyurdu La ilahe illallah diyen Sonra onun üzerine ölen her kişi Mutlaka cennete girecektir Dedim ki zina yapsa Hırsızlık etse de mi Buyurdu ki Zina yapsa da, hırsızlık etse de. Ben yine zina yapsa da, hırsızlık etse de mi dedim? Zina yapsa da, hırsızlık etse de buyurdu. Ben yine zina yapsa da, hırsızlık etse de mi dedim? Zina yapsa da, hırsızlık etse de. Varsın Ebuzer'in burnu yerde sürsün. Ebuzer bunu her anlatışında Ebuzer'in burnu yerde sürsede, sürsede derdi. Buhar ve Müslim ittifak etmiştir. Bu hadisin pek çok faydalara delalet ettiği söylenir. La ilahe illallah sözünün fazileti ve onun cennete girme sebebi olduğu, büyük günah işleyenin küfre düşmediği, büyük günah sahiplerinin cehennemde ebedi kalmayacağı, kıble ehlinin hiç kimse için cehenneme girme kesin değildir. Çünkü onlar Allah'ın dilemesi altındadırlar. Dilerse fazlayla onları bağışlar, dilerse hikmeti ve adaletiyle azaba çarptırır. Azabı uğraşsa bile cehennemde ebedi kalmazlar. La ilahe illallah üzere ölme şartı, o halde her kim bu kelimeyi söyledikten sonra onu bozan bir şey işlerse o kelimenin ehlinden değildir. Yüce Allah şöyle buyurmuştur, şüphesiz ki küfredip kafir olduğu halde ölenler var ya, işte Allah'ın meleklerinin ve bütün insanların laneti böylelerinin üzerinedir. Bakara 161. Güzel sona işaret, beyaz elbisenin müstahaplığı, Nevi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Elbiselerinizin en hayırlısı beyaz olanlarıdır. Ölülerinizi onunla kefenleyin, hayatta olanlarınıza onu giydirin. Bu hadisi İbn Mace ve başkaları rivayet etmiş. El Elvani sahi olduğunu belirtmiştir Anlaşılması güç meselelerde veya sözünü pekiştirmesi için Talebenin şeyhine müracaatı 34. Hadis La ilahe illallahın anlamını bilerek söylemenin fazileti Osman Radyolu Anu şöyle anlatır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu her kim la ilahe illallah'ın anlamını bilerek ölürse cennete girer. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Bu hadis pek çok faydalara delalet etmektedir. La ilahe illallah üzere ölenin cennete gireceği, la ilahe illallah'ın şartlarından biri olan cehaleti ortadan kaldıran ilim şartının beyanı nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler müstesnadır. Zuhruf 86. Her kim bu kelimenin anlamını bilmeksizin söylerse bu kelimeyle güdülen maksatı gerçekleştirmemiş olur ve bu söyleyişin ona bir faydası olmaz. Ameller son hale bağlıdır. 35. hadis. La ilahe illallahı delalet ettiği manaya yakın ederek söylemenin fazileti. Ebu Hurayra radıyallahu anhu şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu şahadet ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur ve ben Allah'ın Resulüyüm. Her kim bu ikisi hakkında hiçbir şüphesi olmadan onlarla Allah'a kavuşursa mutlaka cennete girecektir. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Bu hadis pek çok faydalara delalet etmektedir. Daha önce de geçtiği gibi La ilahe illallah'ın fazileti ve ehline cennet vaadi Nebi Sallallahu Halihi Vesselam'in Risaletine şahadet, Allah'ın tevhidine 35. hadis La ilahe illallahın delalet ettiği manaya yakin ederek söylemenin fazileti Ebu Hurayra radiyallahu anhu şöyle anlatır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Şehadet ederim ki Allah'tan başka hakila yoktur ve ben Allah'ın Resulüyüm Her kim bu ikisi hakkında hiçbir şüphesi olmadan onlarla Allah'a kavuşursa mutlaka cennete girecektir Hadisi Müslüm rivayet etmiştir bu hadis pek çok faydalara delalet etmektedir. 1- Daha önce de geçtiği gibi La ilahe illallah'ın fazileti ve eline cennet vaadi. 2- Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine şehadet, Allah'ın tevhidine şehadetin ayrılmasıdır. Hatta ondan bir parçadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin risaletine şehadet olmadıkça Allah'ın tevhidine şehadet gerçekleşmiş olmaz. Bu durumun tersi de aynıdır. 3- La ilahe illallah'ın şartlarından biri olan şüphenin zıttı, yakin şartının beyanı Maksat bu kelimenin delalet ettiği manaya yakin etmektir Kelimenin delalet ettiği anlamda şekki olana onun bir faydası dokunmaz Yüce Allah şöyle buyurur Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman ettiler Sonra şüpheye düşmediler Hucuret 15 36. Hadis La ilahe illallah'ı delalet ettiği manaya yakin ederek söylemenin fazileti. Ebu Hurayra radiyallahu anhu uzunca bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini terlikleriyle göndererek şöyle buyurduğunu anlatır. Şu duvarın ardında karşılaştığın kalbinden ona yakin ederek la ilahe illallah'a şahadette bulunan herkesi cennetle müjdele. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir bu hadis pek çok faydaları delalet etmektedir. Ona ve gerektiği hususlara yakin ederek la ilahe illallah şehadette bulunanın cennet ehlinden olduğu, her kim onda veya onun gerekleri olan hususlarda şüphe ederse onun ehlinden değildir. El-Hafız ennebevi bu hadiste ilgili şu notu düşmüştür. Bu hadisin anlamı şudur. Onlara bu sıfata sahip olanın cennet ehlinden olduğunu haber ver. Yoksa Ebu Hurayra'nın kendisi onların kalplerindeki yakını bilecek değildir. Yine bu hadiste hak ehlinin dille söylemek olmaksızın tevhide itikat etmek veya itikat etmek sizin dil ile söylemek fayda vermez. İkisinin bir arada bulunması zorunludur şeklindeki görüşlerine açık bir delalet vardır. Ebu Hurayra'nın hayra olan hırsı Doğruluğuna delalet eden hususlar ile nakredilen haberin sağlamlaşması, burada da onun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile görüştüğüne ve bu haberi ondan işittiğine delil olması için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem terliklerini vermiştir. 37. Hadis La ilahe illallahı, Sıdk ile söyleyene cennet müjdesi Ebu Musa el-Eşari radiyallahu anhu şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sevinin ve ardınızdan gelenlere müjde verin. La ilahe illallah'a sıdk ile şehadet eden cennete girecektir. Bu hadisi Ahmet ve Teberani rivayet etmiş, El Elvan'in sayı olduğunu belirtmiştir. Bu hadis pek çok faydalara delalet etmektedir. La ilahe illallah şehadette bulunanın fazileti ve cennet elinden olduğu Bundan dolayı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem asabını bununla müjdelemiştir. Bu tevhid ehli hakkında cehenneme girmeyi hak etseler bile direkt veya sonunda cennete girmeye dair umumi bir müjdedir. La ilahe illallah'ın şartlarından biri olan sıdkı şartının beyanı. Onu veya onun gerektirdiği hususları yalanlayandan bu kelime kabul edilmez. Hayır ile müjdelemenin ve Müslümanı sevindirmenin müstahaplığı. 38. hadis La ilahe illallahı ihlas ile söyleyen cennet ile müjdelenmiştir. Cabir İbni Abdülillah radiyallahu anhuma şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu göndermiş ve şöyle buyurmuştur. Git de insanların arasında şöyle nida et. Her kim imanlı olarak veya ihlaslı olarak La ilahe illallahı şehadet ederse cennete girer. Bu hadisi İbni Huzeyme Ettevhid'de ve Müslim rivayet etmiştir 39. hadis Abdu La ilahe illallah'ı ihlas ile söyleyen Cennet ile müjdelenmiştir Abdullah bin Umer anhuma, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Şöyle buyurduğunu anlatır La ilahe illallaha Şehadet eden cennete girer Bu hadisi Bezzar rivayet etmiş El Elbani sahih olduğunu belirtmiştir Bu iki hadis La ilahe illallah şehadette bulunanın cennete gireceğini delalet etmektedir. Ancak onun kesinlikle ihlaslı söylenmesi gerekir. Çünkü ihlas, la ilahe illallah'ın şartlarından biridir. Yine bu hiç şüphesiz bu muazzam kelimenin faziletine delalet etmektedir. 40. Hadis La ilahe illallah'ı ihlas ile söyleyen Cennet ile müjdelenmiştir. Muaz bin Cemel radyalığı Anhum'a şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kimin dünyadaki son sözü La ilahe illallah olursa cennete girer. Bu hadisi İmam Ahmet, Ebu Davud ve Hakim rivayet etmişler. El Elbani sahih olduğunu belirtmiştir. Bu hadis pek çok faydalara delalet etmektedir. Her kim dünyadan la ilahe illallah üzerine ölerek ayrılırsa o cennet ehlindendir. Bundan dolayı ölümü yaklaşan kimseye tevhid kelimesi olan la ilahe illallah'ı telkin etme hususunda hırslı olunmalıdır. Nitekim daha önce ölmek üzere olan kişiye la ilahe illallah'ı telkin etmeye teşvik bölümünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölmek üzere olanlarınıza la ilahe illallah'ı telkin edin buyruğu geçmişti. Şunun da kesinlikle bilinmesi gerekir ki, ehli olmadıkça ve onunla amel etmedikçe bu kelime üzerinde ölmeye muvaffak olunamaz. Ameller son duruma bağlıdır. Yüce Allah'tan bizi bu kelime üzere yaşatmasını, bu kelime üzere öldürmesini, bu kelimenin ehliyle birlikte La ilahe illallah bayrağı altında haşretmesini dileriz. Amin. Allah en iyi bilendir. Fayde. La ilahe illallah'ın cennete girme sebebi olduğuna dair hadisleri zikrettikten sonra şu tembihte bulunmak zorunludur. Kişinin onu sadece diliyle söylemesi, cennet ehli olmak ve cehennemden kurtulmak için yeterli değildir. Aksine onu manasına itikat ederek, gerekleriyle amel ederek, ispat ve nefi cihetinden ulemanın söz konusu ettiği şartları yerine getirerek söylemek zorunluluğudur. Bunlar, Bazısında söz konusu ettiğimiz yedi şarttan ibarettir. Bu şartları hocalarımızın hocası Şeyh Hafız El-Hakem akide ile ilgili manzumesinde şu sözlerle nazmetmiştir. Şeyh e, şey Allame Hafız bin Ahmed El-Hakem Hicri 1337'de vefat etmiştir. Manzumesinin adı Sülemül Vusul ila ilmi usul-i tevhidillahi betbetiba'ir resuldür. Bu manzumesine Me'aricu'l Kabul ismi de enfes bir şah yazılmıştır. Yazmıştır. Türkçesi şiirin şiir olarak bir dilden bir başka dile çevirisinin ne kadar zor olduğu ehline malumdur. Hele bir de birebir şairin kullandığı lafızlarla Riayetle çevirmek imkansız gibidir. Bu manzumeyi elinden geldiği kadarıyla çok az ekleme ve çıkarma ile aslında olabildiğince sadık kalarak Türkçe'ye şiir olarak çevirmeye çalıştım. Şiiri Türkçe'de beyitler halinde düzenledim. Kafiyeli olması ve hecevezine uygunluğu için de uğraştım. Ehliyeti olanlar asıl metniyle karşılaştırabilsinler diye asıl metini de yukarıya koydum. Her kim söylerse onu itikat edip de anlamına, Sözde ve fiilde gereği üzere amil olup da. Böyle bir iman üzere canını verirse son anda diriliş günü kalkar hem kurtuluşa hem de emana. Onun manası nedir haber verelim cahil olana bu mana yakinen delalet ve hidayet eder ona. Yoktur hak bir ilah hakkıyla ona ibadet oluna o ilah-ı vahid ve münferit olan Allah müstesna. Yaratmada birdir o rızıkta da yönetmede de hem oldukça yüce Benzeri de yok onun şeriki de Mukayyet kılındı bu kelime yedi şart kaydı ile Hem varit oldu hakkında vahin nasları hakkı ile Zannetme ki her söyleyen kişi fayda görecek ondan Asla faydası olmaz onun şartları tamam olmadan Öğrenmek istersen bu yedi şartı şimdi iyi dinle ilim yakin, kabul ve inkiyat ile bu sözü söyle Söyle onu sığdık ile hem ihlas ve muhabbet de olsun, ki erip Allah'tan dilerim muvaffak olursun. Bu hadislerin şerhi 1424 Hicri senesinin Zilhicce ayının 9. günü sona erdi. Hamd ve minnet Allah'a aittir. Muhammed bin Merzuk et Dicanih